bir farklılık yapalım bugün mümin ahlakı üzerine konuşalım diye düşündüm yani sanki o da İslam'ın şartlarından tabii ciddi. ki yani bu o da sanki öne çıktı gibi böyle Müslümanların hayatına baktığımızda birbiriyle ilişkilerine baktığımızda yani biraz onun üstüne yoğunlaşalım gibi bir his oluştu bende ee, şöyle konular üzerinde duralım diyorum, isterseniz ahlak müminin nesi olur? Yani oradan e, başlayalım. Ahlak önemli midir? Ee, i̇nsanlar genelde fıkhi hükümleri önemserler. Yani hayatımızı işte fıkıh düzenler. Ee, bunu sorar, öğrenirler. Ahlak ile fıkhi hükümler arasında bir alaka araştırılacak olsa neler söylenebilir? mümin ahlakı diye bir kavramlaştırma söz konusu olabilir mi? Buradan bir şöyle bir genel değerlendirme yaparak başlayalım hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ahlak müminin nesi olur, neresinde olur e, sorusuna müminin kendisi olurdan başka verecek hiçbir cevap yoktur. Ahlak mümin demektir zaten. Evet. E, çünkü Ahlak mümin için vahiy kaynaklıdır. Yani Allah ve peygamberinin aleyhisselam istediği şekildedir ahlak. Halbuki müminin dışındaki yani mümin olan insanın dışındaki insanlarda ahlak toplumun iyi gördüğü şeylerdir. Yüz sene önce toplumun e, ayıp gördüğü şeyi bugün toplum nezaket ve medeniyet olarak görüyorsa, e, bu ahlaktır. Bugünün, ahlakı. Bugünün ahlakıdır. Ama Müslüman için ise, mümin için ise, 200 sene önce ahlak olan şey, bugün de ahlaktır. 400 sene önce ahlak olan şey, bugün de ahlaktır. En çarpıcı örneği vereyim. Mesela bugün, herhangi bir çocuğun, Babasından önce yemeye başlaması, annesinden önce sofraya oturması, anne suyumu verir misin teşekkür ederim demesi ayıp değildir. Evet. Ama yüz sene önceki büyükler bunu büyük ayıp kabul ediyorlardı. Babasından, annesinden su istedi diye. Mümin için ise evet, bu yani, yoktur. Evet. Neden? Çünkü 14 asır önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anaya böyle bir şey emredilemez demişti. Bundan beş bin sene sonra bile dünyanın ömrü varsa kıyamet sabahına bir saat kala bile mümin anasına su getir bana diyemez. Evet. Neden? Çünkü ahlakımızın kaynağı vahiydir. Vahyin serbest bıraktığı bir iki boşluk dışında bizde ahlak Allah'ın peygamberinin istediği şeylerdir mümin üzerinde. Bu kıyamete kadar da değişmeyecek. Yani evet. İslam değişmeyeceği için ahlak da değişmeyecek. Dolayısıyla ahlak farz, vacip diye anılmıyor. Ahlak şeklinde anılıyor. Terbiye. Oradaki şeklinde. fark nasıl oluşuyor hocam? Yani <gülüyor> şöyle bir şey diyelim ki Resulullah Efendimiz Salallahu yani sallallahu aleyhi ve sellem bir ahlak peygamberi olarak da yani yüce bir ahlak üzere gönderildiği Allah Teala tarafından ifade buyuruluyor. Peygamberimiz ben ahlaki işte erdemleri tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Şimdi bu kadar adeta Peygamberimizle birebir bütünleşmiş bir vakadan bahsediyoruz ahlak dediğimizde. O farz, vacip, sünnet gibi fıkhi hükümlerle ahlakla ilgi arasındaki fark ne? Yani bunun biraz sanki... Ee, şimdi ahlak ahlak ne diyoruz? İnsanın başka insanlarla ilişkisindeki seviyeye ahlak diyoruz biz değil evet. mi? İnsanın evet. mesela e, sağ omuzuna yaslanarak yatması bir ahlak değildir. Evet. Müslümanın mesela e, su içerken sağ eliyle içmesi, üç nefeste içmesi ahlak değildir. Evet. Ahlak benim size su veriş tarzımdır. Evet. Benim sizin yatağınızın yanında Ya da siz yatarken bana ayağınızı uzatıp uzatmamakla ilgilidir Yani ahlak Bir insan olarak öbür insanların Benden etkileneceği alanlarda ortaya çıkar evet. Bunun ne demek fıkıhla ilgili boyutu yok Bunun farz olanı var Vacip olanı var Sünnet olanı var Haram olanı var Mekruh olanı var Mesela bir ya, ahlakın bir... da bu tarz evet. canım, canım. Bu çerçeveye giriyor ahlak. Ahlak da. böyle. insanlar yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz diye bir şey yok ki. Evet. Yani en basit ahlak örneği konuşalım. Ee, bir Müslüman ağzı kokuluyken camiye gelebilir mi? Ağzı kokan birisi toplantılara gidebilir mi? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sarımsak giyen bizim camimize gelmesin diyor. Ağzı kokuyor, rahatsız ediyor diyor. Evet. Ahlak kuralı işte. Ya namazına belki mani Arz olan ha. camiye gelmeyi vacip düzeyine getiren Peygamber ...sarımsak yedin gelme diyor. Vacipten evet. güçlü tutuyor. Evet. Cemaatten güçlü tutuyor. Mesela ahlaksızlık çeşidi zulümdür. Mesela bir Müslümana işte sözlü taciz yapmak, evet. gıybetini yapmak ahlaksızlıktır. Haram, gıybet evet. en büyük haramlardan biri. Evet. Ama dediğim gibi gıybet, muhabbet adını alan bir çağda yaşadığımız için biz gıybeti ahlak konuları içine sokmuyoruz. Evet. Halbuki ahlak bizde şeriatımızda yüzde yüz insanın her ilişkisine ihtiva ediyor. edeb Müfret isimli kitabı var. İmam Buhari'nin yani Sahih Buhari'nin evet. yazarının bir de Edeb-ül Müfret diye bir e, kitabı var. Çok enteresan. Yani anne baba hakkıyla başlıyor Edeb-ül Müfret'te. Evet. Yani Anne hakkı, baba hakkı, selam Oturma, kalkma, esneme yani Bir yani, Müslümanın günlük hayatını e, Oturup kalkmasını ahlak evet, olarak Belirleyen düşün. ölçüler Ve Bunlar hep hadislerle, ayetlerle evet. belgeliyor evet. Yani e, deniyor ya e, Ahlak olmayanın dini de yok e, Neden? Çünkü ahlak e, Bir kısmı haram olan işleri yapmamaktır Bir kısmı farz olan işleri yapmaktır Mesela müminin Annesine babasına karşı tazimi Saygısı Onların önünde kendisini 60 yaşında ise bile Annesinin önünde kendisini 6 yaşında Çocuk gibi görebilmesi saygı yani. Karşılık yankısı Açısından bunlar ahlaktır Bunlar Kur'an'ımızda Allah Allah'ın hakkından sonra gelen Haklardan bunlar Dolayısıyla ahlak Evet imanın 7. şartı değil Müslümanlığın altınçı şartı değil. değil, ama bunların toplamının çatısı. Çok önemli. Yani toplamının hem, çatısı. Hem imanı ihtiva ediyor, hem İslam'ın şartlarını ihtiva ediyor. Yani o imanın bulunduğu blok ahlak blokudur. Ahlaksız mümin düşünülemiyor ki imanın şartlarından biri olsun. Evet. Yani mesela şöyle denebilir mi? Ee, namaz ineklerin borcu mudur? Evet. Böyle bir şey konuşulamaz. Niye, konuş e, niye yok Kur'an'da böyle bir şey? Niye olsun ki? İslam insan dini çünkü. Evet. Ahlak imanın şartlarından biri değil. Neden? Zaten ahlaksızın Müslümanlığı olmaz ki. İmanın şartlarından biri de ahlak olsun. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ahlak abidesi. Evet. Ahlak abidesi bir peygamberin ahlakı zayıf ya da ahlakında sıkıntısı olan bir insan tarafından ...ne kadar tabi olunuldu... ...yani ne kadar ben peygamberin ümmetiyim... ...ben peygamberimin peşinden gidiyorum... ...ne kadar diyebilir... ...mesela çok enteresan... ...bilmiyorum sorularınızda o karşımıza çıkacak mı... ...biz ahlakı... E, ...aile içi ilişkilerimizde çok önemsemiyoruz... ...ama misafir gelince hepimiz Osmanlı beyefendisi oluyoruz... <gülüyor> ...o konu gelecek... ...yani, yani ailede... E, ahlak ilkelerimiz, hassasiyetlerimiz ne olmalı diye bir olacak. Yani e, ben o zaman olacak. oraya gelmeden, o zaman kısaca kestirmeden cevap Tabii. vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en ayrılarını tarif ederken ailesinin en iyi olanlardır diyor. Evet. Demek ki ahlak herkesten önce, toplumdan önce ailede hissedilmeli. Evet. Ailede görülmeli. Hocam şuradan şey yapalım, <gülüyor> şimdi ahlaksız mümin olmaz diye. Şimdi müminlerin hayatına baktığımızda diyelim ki bir İslam toplumu yani orada e, mesafe girmiş araya değil mi ahlakla insanlarımızın arasına epeyce mesafe girmiş. Yani birim mümini aldığımızda yani bir ahlaki ayrıştırma yaptığımızda e, artılar eksiler. Hangisi fazla diye bir soru çıkıyor önümüze. Nasıl bir şey bu? Yani orada ne oluyor? imanla ahlak, İslam'ın şartlarıyla ahlak arasında yani bir mümin kişiliğinde nasıl mesafeler oluşuyor? Şimdi e, ahlaksız mümin olmaz. Sözümüz kadar bir söz daha söylememiz lazım. Ahlak hatasız mümin de olmaz. Hata muhakkak olur. Evet. Yani çünkü insan... Evet. Yani namazında bile bir gün kazaya bıraktığı olabilir de ahlakında neden olmasın. Evet. Ama namazın kazası olduğu gibi ahlakın da özrü olur. Evet. Dolayısıyla sıfır hata ahlaklı bir mümin tasavvur etmenin gereği yok. Evet. Yani bu melek olurdu, masum bir peygamber olur. Evet. Ee, ama hata hataları iyiliklerinden çok bir müminde olmamalı ahlakta. Asıl belki buna işaret etmek lazım. Yani, yani böyle bir İslam toplumuna baktığımızda ya da bir mümin kişiye namaz kılan bir kişiye baktığımızda yani hayatında böyle bağıran ahlaki zaaflar olduğunda e, insanlar soruyor nasıl nasıl böyle bir mümin olabilir diye. E, müminliğin kötü reklamı yani evet. kötü tanıtılma nedeni oluyor. E, burada bir denge kurabiliriz. Yani mümin ahlakı önemsemeyen birisi olabilir mi? Olamaz. Öyle bir mümin olamaz. Evet. E mümin sıfır hatalı, ahlakta hiç sorun yok olabilir mi? O, o da, da olamaz. O da olamaz. Vaka İnsan, İnsan bu. Evet. Yani en basit örneği arkadaşların yanında esneyerek onların temposunu düşürebilir insanoğlu bu. Evet. Uykusu gelebilir. Yani ağzından eğri bir cümle kaçabilir. İnsanız biz. Evet. Dolayısıyla İnsanın olduğu yerde kemal iddiası olmaz. Evet. Böyle bir şey. Peki ne gerekiyor? Ahlakımızın hatalardan daha çok olması gerekiyor. Ahlaklı evet. tavırlarımız ahlaksız denecek tavırlardan fazla olması gerekiyor. Evet. Bir, ikincisi bu da önemli değil. Ahlaksızlığı perçinlememek gerekiyor. Evet. Yani bir çocuk yaramazlık yapabilir hiçbir çocuk yaramazlık yaptığı için ebeveyni tarafından, öğretmeni tarafından evlatlıktan, çocukluktan atılmaz. Ama çocuk haftada bir gün yaramazlık yapar. Uyanır uyanmaz yatıncaya kadar yaramazlık yapan çocuk deli o zaman. Evet. Orada başka bir problem. Yaramazlık diyemiyoruz buna. Evet. Çocukluk da diyemiyoruz. Evet. Yani bir teröristlik düzeyine çıkmış oluyor. Veyahut da e, kasıt gibi çocuk da olsa onda kasıt arıyor gibi evet. oluyoruz bu sefer. Ağlak için de ideal davranmak gerekiyor. Bilhassa ebeveyn açısından çocuklarının ahlakı, eşler açısından birbirlerinin ahlakı, eğiticiler açısından ahlak, sosyal hizmetler yapmak için bir araya gelmiş insanların ahlakı, bunlar çok önemli bir kural olan ahlakı esas alacaklar elbette. Ama ahlaksızlık sıfır olacak diye bir şey yok, bir gün bir yanlış olabilir, 10 dakika sonra affedin hatamı diyen birisi hata etmemiş gibi kabul edilmelidir. Hocam şöyle bir şey demin başta ifade ettiniz. Yani günümüzde ahlak dediğimizde toplumda var olan hakim yaklaşım, normlar, normlar kabul onlar kabul ediliyor. Acaba yani müminlerin de bu toplumsal akışa, bu zihniyete doğru yönelmesinin sonucu olarak... Yani e, hayatına e, o tarz normlar girmiş olabilir mi? Yani şöyle bir hani mümin ahlakı diyebileceğimiz bir kavramlaştırma ve buna yönelik bir kişilik eğitimi e, olmadığı zaman yani herkesin e, hayatı kişiliği bu tür nüfuzlara açık hale gelmiş ee, olabilir mi? Olabilir mi sözünün yerine başka türlü olabilir oldu mu acaba ya da evet. başka türlü müyüz diye sormak Gerekecek evet. herhalde. En basit ben içerden bir örnek vereyim isterseniz üstadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Size dini ve ahlakı açısından beğendiğiniz biri kızınızı istemek için geldiğinde verin diyor. Evet. Verin diyor. Hocam Peygamber aleyhisselamın referansı din ve ahlak Kız evet, vermede. Evet. Nerede bu iki şey şimdi diye hepimiz sorabiliriz evet. Kızı olan kızı için Oğlu olan oğlu için Aracılık yapan aracılığı için Yani bir delikanlının 20 yaşındaki delikanlı 20 yıllık ahlak referansı Bir kızı alabilmesi için yeterli mi? Bizim ahlakımız nerede? Toplum olarak Peygamber efendimizin ahlak anlayışı Ahlaka verdiği referans değerini bakalım biz aile reisi olarak işte arkadaş olarak her neyse ahlaka verdiğimiz referans değerine bakalım din artı ahlak diyor evet. yani Allah'a iman ediyor peygamberi iman ediyor ahirete iman ediyor namaz kılıyor bunlara eş değer bir de ahlaktan söz ediyor evet mümin toplumda ahlak bu hocam namaz evet. demek evet. ahirete iman demek ahlak ve böyle biri kız almaya evlendirilmeye uygun biri ama ee, herkesin tabi ortak bir mazereti var Ahlakı sabit mi bunun Yani bize gelirken Nazik giyinmiştir nazik konuşuyordur Elbette bu kastedilmiyor Yani bunun son 10 senesi belli 20 senesi belli ee, Dayıları arkadaşları bu çocuk hakkında Ahlakı hakkında referans oluyor Ama ahlak Mesela kendine iyi bak diye Eyvallah derken kendine iyi bak Demeyi mi ahlak kabul ediyoruz biz Evet bir dünyevi iyileşmenin eşiğindeyiz. Dünya değerleri bizi aldı sürüklüyor. Bu sürükleme esnasında ahlakımıza da yeni değerler kazandırıldı. İşte mesela üstü baş düzgünlüğü bir ahlak Hı -hı. değeri oldu. E, diplomatik veya politik sözler kullanması ahlakını gösteriyor olabiliyor. Halbuki mikrofonları kapatınca... Ağır ve çirkin sözler kullanıyor. Mikrofonu ve kamerayı açtın mı çok nazik oluyor. Biz bunu medeniyet gereği kabul ediyoruz. Yani yaşadığımız çağın filmlerin, dizi filmlerinden, e, okul kitaplarından, toplantı tutanağından vesairesine kadar her şeyi bizi etki altına bırakmıştır. Ve biz mesela çok e, bir dikkat benim için... Mesela çok efendi bir insana... ...Osmanlı beyefendisi deniyor... ...yani bizim toplumumuzda yeri yok... ...yani geçmişte Os kalmış bir tip... ...tarihi bir adam, evet. müzelik adam... ...yani müzelik adam, evet. neden? Osmanlı beyefendisi... ...hatta ama çok... ...ama gene de orada hocam bir e, özenti var... ...o mi? da herkesin yani, evet. ifadesi değil ama... Evet. ...biraz Osmanlı'ya hayranlı <gülüyor> olanlar... ...değerli yani bir eşya olarak... ...şimdi o, o yapı aşındı gibi... ...biraz özlem de ifade eden... ...değil mi orada... ...ama herkesin ortak değeri evet. değil... ...doğru Bu, evet... E, ...hatta çok daha enteresan... ...mesela çok efendi bir genç... ...ya Allah nazardan korusun diyeceğin genci... ...ifade ederken insanlar kız gibi diyorlar... Hmm. Ya yani delikanlılığına yakışmıyor... ...böyle nezaket hmm. gibi... ...biraz Peki, yırtıcı olması lazım gibi... ...yani, yani ahlaklılık... ...nezaket... ...peygamber terbiyesi sahibi olmak... Cinsiyet değiştirmek gibi görülüyor. Bu bir evet. düşüklük bu hocam. Yani bakış tarzı açısından bir yanlışlık var ortada. Evet. Biz ahlakı din olarak görüyoruz. Evet. Kız gibi demeye gerek yok. Peygamber ahlakından örnekli bir insan demek gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani bu özü bu çünkü. Evet, hepten şahsiyeti bozulmuş bir şekilde bir ahlak zaten ahlak değil. Yani evet. Erkekçe, şecaatçı ayakta durmadığı zaman da ahlak değil o. Evet. Yani cinsiyet değişikliği, belirtisi olacak ahlaka ahlak demiyoruz biz ona ahlaksızlık evet, diyoruz tabii. özetleyelim isterseniz hocam Çünkü bir hocam istersen şu çerçevede özetleyelim yani bir mümin ahlakı kavramlaştırması bugün yani e, insanlarımızın önüne konması gerekiyor mu yani yani ey arkadaşım sen mümin ahlakı diye bir şey var o çerçeveyi bir önüne koy onu öğren ve hayatına taşı gibi tamam o evet. zaman şöyle açalım hocam. Evet. Ahlak mesela ikinci insana yalan söylememektir evet. En büyük ahlak kuralıdır bu zaten evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mümin zina eder mi kumar oynar mı sorulduğunda insandır yapar sonra tövbe eder diyor Yalan konuşur şey. mu dediğinde doğruluyor ve onu yapmaz onu yapmaz buyuruyor Çünkü evet. açık bir zulüm bu öbür tarafa aldatıyorsun. Aldatıyor. Evet. al. en büyük ahlaksızlık yalan. Şimdi müminin ahlak anlayışı nerede sorusuna cevap verelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın en büyük 5 ibadetinden biri olan oruçla ilgili ne buyuruyor? Oruç İslam'ın temeli yani oruç şu kadar değerli, bu kadar değerli diyecek halimiz yok. Oruç demek İslam demek. Tabii, tabii. Değil mi? Yani orucun olmazsa olmazı oruç. Yani faziletini anlatmaya evet. gerek var mı orucun? Ramazan'ın evet. orucu. Ne buyuruyor? Oruçlu olduğu halde Ramazan günü yalan konuşan birisinin açlığına ihtiyacı yok Allah'ın diyor. Evet. Yani aç kalman gerekmiyor yalan söylüyorsan. Yani yalan konuşan bir adamsan orucun yok diyor. Orucun yok diyor. Bunu evet. açlık diye söylüyor evet. yalana. Biz müminin neresinde ahlak diye sorduğumuzda, e, oruç nerede duruyorsa orada. Evet. Oruç nerede duruyor bir müminin hayatında? Fantazi bir işte gelenek olarak duruyorsa ahlakta fantazidir. Evet. Oruç ya Müslümansın ya değilsin düzeyindeyse ahlak da orada duruyor. Çünkü evet. oruç ahlaka ait bir eksiklik tarafından kemirilebiliyor. Evet. evet. Madem bu bu ortadadır ama en başta dedik ki biz İslam'ın 5. 6. 7. şartı olarak sayılmıyor ahlak Neden? Zaten ahlaklı insanlar İslam'ı yaşarlar diye kabul edildiği evet. için başta Yani şöyle bir şey oluyor değil mi hocam Yani amen tüyü hani içselleştirdiğinizde e, İslam'ın şartlarını içselleştirdiğinizde Kur'an'ı içselleştirdiğinizde Resulullah Efendimizi o anlamda kendi hayatınıza taşıdığınızda zaten sonuçta ahlak ortaya bir ahlak, ahlak çıkıyor. çıkıyor. Mümin ahlakı çıkıyor evet. O çıkıyor ama biz ayranımızı zaten yıkanmış bardağa koyduğumuz gibi İslam da ahlaklı insanların dini zaten. Evet. Yani zinacı birbirini kuman, bazı. üretiyor. <gülüyor> evet. Yani zaten İslam gidip onun üstüne oturmuyor. O kaba dökmüyorsun ayranı zaten. Evet. Onun gibi İslam ahlaksız da kendine yer bulamıyor zaten. Evet. E, Tepeye gidiyor yani o irtidad ediyor çıkıyor İslam'dan. Nitekim evet. yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda İslam olduğunu söyleyip sonra kaçanlar oldu. Evet. Mesela Medine'ye geldiler biz de Müslüman olacağız dediler. O ortamı görünce bünyeleri kaldırmadı onu. Hocam bu bünye dediğinizde yani acaba... Yaratılıştan gelen bir ahlak damarı da mı var? Öyle mi anlamamız lazım? Yarat yani yoksa ya yani İslam'ı giydiğimizde mi biz ahlaka ulaşıyoruz yoksa zaten bünye itibariyle yaratılış itibariyle de fıtraten yaratılıyoruz. Ha, fıtraten, biz doğal evet. yaratılıyoruz. Evet. Bu doğallığımızı çevre yıpratıyor. Evet. İslam yıpranmışı gelip düzeltip orijinali çeviriyor. Evet. Yoksa insan tertemiz yaratıyor. Evet, aynı. Bozan küfürdür. Şeytan evet. bozuyor. Yani evet. her çocuk fıtrat üzere yaratılır diyor efendim. Evet. Fıtrat nedir? En basit misal evet. hocam. Yani e, çocuklar yalan söylemeyi beceremiyorlar. Evet. Yalan söyleyen babasına inanıyor. Evet. Çünkü fıtratında yalan yok çocuğu. Evet. Sonraları babasından da uzman olabiliyor tabi. Evet. Babasından daha uzman bir yalancı olabiliyor. Neden? Evet. Eğitimini yalan üzerine evet. görmüş evet. oluyor. Her halükarda Bizim için ahlak dindir. Din şey, neredeyse evet. ahlak da oradadır diyoruz. Şöyle bir şey de hocam, yani bu bölümü tamamlarken, mesela bir namaz eğitimi, oruç eğitimi, yani insanlarımız bunu önemserler. Bunun yanında bir ahlak eğitimi diye bir şeyden söz edilebilir mi? Yani yoksa bir insan namazı öğrendiğinde. Onun sonucu olarak da ahlaklı olur mu? Yani... Yok. Evet. Hocam namaz ahlakı öğretmeyebilir. Evet. Ee, üstelik de şeytan çok iyi namaz kılana cici yalanlarda söylettirebilir. Ee, benim şahsi kanaatim yani e, mümin bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir ilmi gerek veri olarak değil. Ahlakın bir bilim olarak öğretilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Ahlak kitabı olmaz. Hımm. Çünkü ahlak kitaplaştırıldığı, bilimleştirildiği zaman karşı tezler üretir. Hmm. Yani o zaman işte, nasıl ahlaklı olur insan? Mümin ahlakı olacaksa her Riyaz-ı Salih'in okuyacak. Hadis okuyacağız. Hat Direkt peygamberden alacağız. Ha, peygamberden maddeleştirilmiş mi? ahlak felsefeye dönüyor. Ha, yani Felsefe, böyle bir maddeleştirilmiş bir ahlak kitabı değil. Ne gerek yok. İşte, Peygamber ahlakı neydi? Çünkü bana peygamber ahlakı vermek istiyorsunuz siz evet. çocuk olarak? Evet. Tamam. Peygamber ahlakını felsefe olarak verirseniz... ...okuduğum başka kitaba maddelerin arasına sıvıştırma izni Hı. vermiş olursunuz. Evet. Onun için bana direkt yüz hadis ezberletilmeli. Hı. Peygamberim şöyle ha. yaşıyordu, şöyle Mesela bir şahsiyeti diyor? vardı. İşte Buhari Müslüm'ün hadisi müminin müminde altı hakkı vardır. Evet. Karşılaştığında selam verir, nasihat istediğinde nasihat eder. Bunun şerhleriyle beraber... Bana bu hadis ezberletildiğinde küçükten itibaren ben bunu köyün nereli dendiğinde saydığım gibi mümin altı hakkı vardır dediğimde <gülüyor> bu altı esası çiğneyemeyeceğim demektir mümin olarak kaldığım sürece. Evet, evet. Ama yardımlaşma fonu diye bir fon üzerinden yardımlaşma felsefesi diye bir felsefe üzerinden beni eğittiğiniz zaman siz işte Afrika'daki yardımı yardım görürüm burada burnumun dibindeki zengin büyük olduğu için Türkiye yardım görmem. Halbuki müminin mümindeki hakkı diye bir kavram daha köklü. Evet, daha evet. insan ruhuna hitap ediyor. Bu sebeple ben Bol bol hadisi şerif ezberletilmesini Ki riyaz Salih'in bunun ruhudur Bu hadislerin evet. çok güzel derlenmiş O da bir özeti yapılır Mesela Riyaz-ı 1800 civarında Hadis-i Şerif var 500'e çok rahat düşer hı hı. Bu 500 hadisle ayağa kalkan bir mümin el İbni Malik gibi yürür Ne güzel ne güzel Hocam kısa bir ara vereceğiz hı. Aslında bu bölümde de bir hayli örnekler Verdiniz Allah razı olsun ama ikinci bölümde daha bir e, yani somut alanlarda, müşahhas alanlarda diyelim aile ilişkilerinde, iş hayatında, insan ilişkilerinde e, nasıl bir ahlaki çerçeve e, sorusu üzerinde duralım diyorum. Az sonra beraber olacağız değerli dinleyiciler.